Merhabalar sevgili Radyo Havan dinleyicileri, herkese iyi günler diliyorum, umarım her şey yolundadır. Bugün de yine bu haftada çok değerli bir ozanımızı, halk edebiyatında çok önemli bir yer olan değerli bir büyük ozanımızı, bir Çınar'ı anacağız. Ee, Pir Sultan'ı anacağız, onun türkülerini söylemeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Bağlamada bana Erdem Mengüş eşlik edecek Celal Özel'le beraber sunacağız her hafta olduğu gibi değil mi Celal abi? evet. E, teşekkür ediyorum hocam. E, Radyo van dinleyicileri Sevgi Can hocamızın söylediği gibi bu haftada Türküler ve Yaşam programında e, büyük bir ozan Pir Sultan Abdalı e, sizlere onun ile beraber tanıtmaya çalışacağız. O yüzden de yine e, bol türkülü bir e, program olacağını düşünüyoruz. Şimdiden e, hepinize bol keyifli bir dakikalar geçirmeyi umuduyla e, başlayalım derim. Bir türküyle hemen, hemen başlayalım türküyle açalım hocam. Güzel bir e, yine Pirs Sultan Abdal değişi olsun bir güzelin aşığıym Merenler olsun. Al gül olsam, al gerdana sarılsam Al gül olsam, al gerdana takılsam Kemer olsam ince Bele sarılsa Kemer olsam ince Bellet sarılsam köle olsam pazarlarda satılsam kölen olsam pazarlarda satılsam kölem diye alsın ne sar beni köle o ki hane sar beni Sultan Abdal'ım gamzeler oktu Hazaran yaralar çoktu Hazaran yaralar çoktu Benim senden özge özge Sevdiğim yoktur Benim senden özge özge Sevdiğim yoktur İnanmazsan git Allah'a sor beni İnanmazsan var Allah'a sor beni çok güzel. Ağzına sağlık. Evet, Erdem işte senin de eline sağlık, sazına sağlık. Güzel bir eser ve güzel bir yorumdu. Güzel bir eser. Evet. Bu arada ben şimdi orijinaline bakıyorum sözlerini. Hı -hı. Sebahattin Eyboğlu'nun kaynak ee, ve tabii ki değişmeler var. Hani e, türküleri söylüyoruz ama türküler olduğu gibi tabii, yani tabii. şiirin... Ee, ...orijinaline çok da uyulmuyor bazen, ufak tepek yani günümüz Türkçesine uyarlanabiliyor. Onun için ben iki kere de kalıyorum, acaba orijinalini mi söylesem diye böyle bir ikilemde Yo, kalıyorum bazen. Şey değil, aslında ufak, bilinmedeki yönlerini de anlatmak. Anlam bozulmuyor, bozulmuyor zaten de doğru. ufak tepek şeyler oluyor işte, evet. değişmeler oluyor. Ee, Pir Sultan Abdal hocam 16. yüzyılda yaşamış Türk halk şairi biliyorsunuz. Asıl adı Haydar. Ee, Yaşamının büyük bölümünü Sivas'ın yine Yıldızel ilçesinin Banaz köyünde geçirmiş. Evet. Şimdi ölümü hakkında işte bir takım e, tarihler var ama yani tam te, 1547'den 1590'a kadar giden bir tarih söyleniyor. Ee, ama en büyük şeyi yani bilinen e, Pir Sultan'ı Pir Sultan yapan değer Alev Bektaşi ...inancında Yedi Ulu Ozan'dan... ...birisi, birisi olarak tanınıyor. Evet. Şimdi kısaca bir bilgi Alevlik olsun diye... Alevlik inancı evet. da, da çok önemli... ...bir yeri var. Hacı evet, Bektaş'tan aynen öyle. sonra gelen diyebiliriz. Ee, ki ama ozanlar arasında bakıldığı evet. zaman da... Işte ...Alevi Bektaş'ın Yedi Ulu Ozan'ını... ...şöyle kısaca bir anekdot olarak geçmemde... ...fayda var. Ömer İmadüttin denilen Seyit Nesimi... Seyit Nesim, evet. evet, ...Yemini, Fuzül'ü... ...Şa İsmail Hatay'ı daha önce... Işledik. ...işlemiştik. Evet. Virani... Pis Sultan Abdal ve Kulu Himmet olarak, hani Yedi evet. Ulu Ozan olarak bunlar biliniyor. E Cemler'de en çok da bunların evet, değişleri. Zaten o yüzden var. hani Ali Bektaş'ı geleneğinde evet. ısrarla hani, tanınan, yapılan gelenekleri var diye bilinir. Hı hı. Ama e, tabii en büyük özelliği sadece bu değişler vesaire değil. E, Pis Sultan'ın o dönemdeki yaşadıkları işte tekke... Edebiyatından da çıkmamış, aslında çok da şey görmemiş, medrese görmemiş. Hı hı. Tam tersi halkla bütünleşerek halkın sorunlarını dile getirdiği için piri sultan piri sultan olmuş. Tabii. Onunla ilgili farklı şeyler de var. Hani göre, değişik piri sultan adını evet. kullanan bir sürü ozan ozan adı altında değişler var. Ama hani dediğimiz gibi piri sultanı yapan örneklerden devam edelim mi hocam yine, yine Türk molası ya da okuyalım. Ha, okuyalım hemen. Hemen. Peki hemen okuyalım. Türküleri çünkü çok söylemek tamam. istiyorum. iki programda da üç programa sığmaz bu. Tamam o evet. zaman şu kanlı zalimin ettiği işler diyelim. <gülüyor> Dostun bir pis paralar beni, beni, beni Dost beni, beni, beni Yar beni, beni, beni Can beni, beni, beni Esjesi yaralar beni beni, dost beni beni beni, yar beni beni beni, beni can beni beni beni. beni Şumanım bel oldu. On derdim var ise şimdi. Dalım can göğe almaz Haktan olmaz, rahmet yağmaz Şu yeğillerin taşı hiç bana değmez Dost beni, beni, beni Can beni, beni, beni Yar beni, beni, beni İlle dostun bir tek gülü Yar ağlar beni, beni Dost beni, beni, beni Yar beni Beni beni can beni beni beni. İlle çok dostun bir tek gülü yaralar beni. Ne e, kadar güzel bir söz. Çok bu. güzel söylemiş çünkü. O of. dönemde biliyorsunuz sonra o Sivas valisi denilen Deli Paşa hı e, Pir Sultan Abdalı astırdı meydandan yani Halkın o siyasi meydan dedikleri meydanda astırdı evet. İnsanları hatta taşla attırdı dediği taş gibi attırdı Taş ama. attırmaya dediği, Biraz önce dediği taş atmaya gerekiyor Gülü evet. dostun gülü atması bile yaraladı, yaraladı Çok güzel bir şey aslında en dokunaklı e, bu Kısmeten. Türkiye'de de var ama Hani şu sözünü hiç unutmuyorum Kadılar müftüler fetva yazarsa işte kemet, işte boynum asarsa işte hançer işte kellem keserse Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan Diye kendi felsefesini de Ortaya koymuş çünkü e, Aslında haksızlıklara karşı Ve zulme karşı mücadele eden Bir fedai kendisi o dönemde de Ama e, tabi Birçok kaynakta farklı farklı değerlendirmeler de var Mesela ben e, Okuduklarımdan e, yola çıkarak Şöyle kaynaklara baktım Bazıları İran şahili işbirliği yapıp Alevilerin yoğun olduğu Doğu Anadolu'ya İran'a bağlamak isteyen bir safavi hayranı ve bu uğurda asılmayı dair göze alan bir kahraman haline getirmiş. Aslında bir Sultan hem biraz önce size de Hazreti Ali ve 12 İmam sevgisiyle kendisini işte Alevilik kurallarını açık ve seçik bir dille anlatan o dönemde günlük hayatını da kendi haline sürdürmeye gayret eden coşkulu ve yetenekli kudretli bir saz şairi Ozan. Evet. Ve üstelik yani aşkını duygu ve eylemlerle hiç ilgisi olmadığı halde zamana ve zemine göre duygu ve düşünceleri ifadesinden sakınmayacak kadar da inatçı oluşu ve kendisine yapılan iftiraları da asılmasına sebep olmuştur ama buna rağmen de ondan biraz önce okuduğum o dörtlükte de dönen dönsün ben dönmezem yolundan demesiyle beraber bu söylediklerinin arkasında durmasının da getirdiği bir inanç vardı. Onunla o şekilde ve toplumda da çok saygınlık görmüştür o yüzden de. Evet ee, şimdi. Pir Sultan Abdal, e, Pir Sultan, işte Pir Sultan Hı -hı. Abdalım Haydar gibi tapşırmalı. Yani değişik tapşırmalı pek çok şiir var. Araştırmacılar da zaten e, farklı görüşteler. Şimdi farklı görüşleri şöyle aynı Pir Sultan değildir bu diyorlar. Mesela şiirlerinden Hı -hı. yola çıkarak anlattıklarına bakıyorlar. Zaten hani geçen haftalarda da bahsetmiştik ya şimdi bu 15. 16. yüzyıllarda yazılı edebiyatın çok da iyi olmadı, özellikle halk edebiyatı çünkü yazılı şeye edebiyat değil yani Belgeyi yazılı belge çok evet. dayalı değil. Çünkü devlet tarafından destekli bir e, tür değil bir kere. Çünkü Hı -hı. halkını desteklemiyor, ozanların desteklemiyor yani kendi e, eğitim haneleri yani medreseler ve orada yetiştirdikleri insanlara daha çok değer verip onları yücelttiği için halkın ne yaptığı çok da açıkçası umrunda değil o dönemde. Dolayısıyla belge yok. ...ve farklı görüş savunan pek çok araştırmacı var... ...işte bunların başında da demin de söyledik... E, ...Sepahattin Eyüboğlu da var... ...Cihat hmm, Österli, Österli gibi, var, Asım ha? Bezirci gibi... ...çok değerli... Hmm. ...daha ismini sayamadığımız pek çok varlar var... ...ve yani, evet. farklı farklı görüşleri savunuyorlar... ...hani farklı özellikle de... Işte ...16. yüzyılın başında da yaşamış olabilir... ...sonunda da gibi iki ayrı tez var mesela... E, ...ama şu özünde şu var... ...yani hani... O olsa da olmasa da şiirlerinden şunu anlıyoruz. Yani halk ona çok sahip çıkmış, o davaya çok sahip çıkmış, çok sevmiş ve aynı duyguları paylaşmış. Onun diliyle kendini Pir Sultan gibi hissetmiş ve onun diliyle şiirler yazmış. O geleneği devam ettirmiş. Buradan bunu çıkartıyoruz ki hani o Pir Sultan ölür, ölmez dirilir diyor ya. işte Pir Sultanlar hani ölür ölür ama kesinlikle ölmez dirilir tekrardan. Ee, onun devamı diye düşünebiliriz. Sonra mesela Şah'tan bahsediyor işte. Geçen hafta da tarihi bir süreçten bahsettik. Hani Pirsut'tan anlamak için ya da işte ozanlarımızı Şah Hatay'ı anlamak için o tarihi süreci biraz bilmek lazım. Hani Anadolu'nun o karışıklığını bilmek lazım. Vesaire devam edeceğiz. O zaman evet. şey diyelim. Buna uygun bir... Ona uygun bir türkü söyleyelim. Hı -hı. Ne diyelim? Bu yıl bu dağların kara ermez diyelim. Hadi bakalım. Çok sevdiğim bir türküdür. oy. Paşa, mi Zalım Paşa elinde mi öldü? Zalım Paşa elinden mi Anadolu'nun <gülüyor> bozuk halini anlatıyor. İşte Türkmenlerin evet. maalesef e, yurtlarını obalarını bırakıp safevi yurduna, İran'a doğru göçmek zorunda kalmalarının bir hikayesidir. Maalesef hep şey ihanet gibi aslında algılanır ama hani Türkmenlerin Osmanlı'ya ihaneti evet. gibi algılanır. Aslında tam tersidir. Osmanlı'nın görmezliğidir, halkı görmezliğidir. Ve e, halk artık kendine çağrı olacak olan Şah'a gider. Çünkü Şah kuca kaçar ve onun dilinden anlar. Şah İsmail. Şah İsmail hmm. ve onun işte ondan sonra gelen oldu Tahmaz. Hmm. Ve iki Osmanlı ve Safevi arasındaki savaşın sonuçlarıdır aslında. Bugünkü Alevi Bektaşi sorunu varsa eğer onun bir sorunudur. Biraz önce söylediniz Sabahattin anı bütün Hı -hı. o şiirleriyle ilgili olarak da şimdi e, bu toplarladığı şiirlerde halk edebiyatı e, araştırmacıları da mesela genellikle Pir Sultan şiirleri değil de Pir Sultan geleneği şiirleri tabii. gibi toparlamışlar. Tabii, tabii. Onun için de aslında bütün hani mal edilensin de söylediğiniz şiirleri, gibi de Pir Sultan ha, Abdal şiirleri. şiirleri evet geleneği olarak da Hı -hı. verilmiş onlara. Çünkü Yunus Emre geleneği, Karacaoğlan geleneği gibi, aynı, gibi. Evet. o da şi şiirlerini de öyle toplamış. Hı -hı. Bence de o iyi bir kaynak elinizdeki de evet. gerçekten yani merak edenler için de o Kesinlikle söylenebilir. Kesinlikle. Yani o biraz önce söylediğiniz hani çok fazla 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, 18. yüzyıl hani değişik yüzyıllarda Pis Sultan, e, mahlasını kullanarak yapan şairler de var. Hı hı. Fakat hani bunları e, halk edebiyatı araştırmacıları hani gerçekten Pis biraz lafın hani sohbetin girişinde de söylemiştik Banazlı e, olarak Haydar adı altındaki çıkanın gerçek bir olduğunu hı hı. karar vermişler. Ama bütün şiirleri de hangisi hangisini <gülüyor> diye ayırmadan evet. e, Pir Sultan geleneğini toplamışlar diye biliniyor. Evet. Bu da Ondan önemli. Içinde mesela, Tabii Hızırpaşa Hızırpaşa içinde. Değil, Hadi Hızır Paşa için de mesela. Tabi Hızır Paşa için de. bir çok, bir tane evet. Çok da aslında B bir tane de değil. Evet. Birçok var ama hı hı. Yani o varsayımlar üzerine bakıldığı zaman da Sıvas'tan işte daha hı hı. doğrusu. Sivas'ta kenetlenir ama orada. Ha, evet aynen öyle hı hı. orada yapılan bir şeydir. Hı hı. Yine güzel bir türkü arası verelim. Söyleyelim evet, çok, türlü, e, bence tamam. de yani şimdi çok çok türkü var. Yani Ama biz anlatacak da çok şey var aslında Onu, o kadar. Bu haftaya boğmayalım, Peki, yavaş yavaş bence iki hafta. Haftaya devam edelim mi o tabii, zaman? Tabi tabi, tamam. yavaş yavaş Kesinlikle Türkülerimizi da. bizi bitirin vaktimizi ölç ölçüsünde Türkülerle devam edelim. Tamam, o zaman herkesin de bildiği Hı -hı. bence eşlik edecekler şimdi dinleyicilerimiz. Umarım. Dostum dostum türküsünü söyleyelim. Oo çok güzel. Bin cefalar etsen almam üstüme. Bir ol sana bu gülün oy Bu canına nasıl nasıllığaymışlar oy İstersem dünyam malın vermişler oy Sensiz dünya malın dostum dostum dostum dostum dostum dostum dostum gelsene canım Sensiz dünya malın neleyim dostum dostum dostum dostum dostum dostum dostum Dostum gelsene canım. Ağzınıza Tüm dostlara sağlık. Gitsin. Tüm dostlara gitsin hemen buradan bütün dostlarımıza radyolu Başlarında ya bizleri benziyor. dinleyenlere ve eğer ezanelerinde de olan şimdi şu anda bizi dinleyen bütün dostlarımıza bir çağrı yapacağız. 13 Aralık Perşembe günü İstanbul Ezanı Dostu. Eski başkanlarından Erkan Önsel'in Ergenekon davasında davası sürüyor, yargılanması. İstanbul Rezaiyosu olarak biz o davayı takibe gideceğiz. O yüzden de buradan bütün dostlara, işte Sultan'ın söylediği gibi döneminde çok hizmeti olmuş olan, odaya da katkısı olan başkanımız Erkan Önsel'i de eski başkanlarımızdan, onun davasını izlemeye de gideceğiz. Buradan da duyuralım, hazır yeri gelmişken dostlarımıza. Evet. evet duyuralım. Şimdi pek çok da hani söylence var biliyorsunuz hani yazılı kayma, kaynak olmadığı için dedik ki halk çok sever Hı -hı. ve değişik söylenceler yayar. Ee, günümüze de ulaşan işte değişik söylenceler vardır menkıbe deriz aynı zamanda. Hı -hı. Onlardan ben birkaç tane ufak örnekler sunmak istiyorum. Hı -hı. Olabilir mi? Tabi tabi ne demek? Ee, şimdi. Yine dolu içer. O faslı çok çabuk geçiyorum dolu içme kısmını. bir Sultan'ın 7 yaşında dolu içiyor. Hacı Bektaşi Beyliği gördüğü e, rivayet edilir. Elma yer ve dolu içer. Ve ondan sonra e, şeyi işte gözü gönül gözü deriz ya gönül gözü açılır. Gözeleri açılır. Evet ve ondan sonra tür, alırsaz elini türkülerini yakmaya başlar. Hatta şöyle de birkaç dörtlüğünde hemen okuyabilirim. Hı hı. Perim bana ismini bağışladı. Deftere yazıldım bir dün içinde. 12 kapılı şehre uğradım, 7 derya içtim bir dün içinde. Bu işte çobanlık yaparken, koyunları otlatırken kafasını şöyle bir şeye ağaca yaslar ve o arada görür. ...ve neler neler işte gördüğünü... ...yani bir deryayı dolaştım der... ...mesela artık kendisi o olmadığını söyler... ...farklı kendi hisseder kendisini... ...bir saatte yedi iklim dolandım... ...saat geçti karar kıldım uyandım... ...hikmeti görünce yine bulandım... ...biraz çalkalandım cihan içinde diye... ...böyle bir içindeki o çalkantıyı... ...çok güzel bir şekilde... ...kim medrese falan eğitimi almamış birisi... Tabii ki, evet, tabii ...o ki da önemli... Hı -hı. ...ondan sonra o günden sonra işte ünü dört bir yana yayılır... ...ve... Biliyorsunuz tabi ki medrese yok. Tekkeler evet. var o zaman halkın Hı. gittiği ve e, işte Edep Erkan öğrendiği, bilgi öğrendiği, ilim öğrendiği yerlerdir buralar. Hani usta çırak evet, ilişkisinde yetişir öyle. dedik ya. E, tabii ki Pir Sultan'ın ünü yayılır ve tekkesi nasip almaya gelenlerle her gün dolu, dolar ve taşar. Sonra Sivas'la hapik arasında Sofular Köyü'nden Hızır adlı bir genç de e, duyar Pir Sultan'ın adını. O da gider aslında onların köyü de bir zamanlar Alevi köydür ama maalesef daha sonra köy işte bozgun uğrar vesaire köyünden ayrılmak durumunda kalır ve Banaz'a gelir. İlkin e, Pir Sultan'ın azabı oldu der sonra da müridi oldu yani azabı orada çırak gibi Giliyor. bir şey. Yedi yıl kapısında hizmet görür şeyin düşünün yani onun öğrencisidir aslında Hızır Paşa ondan eğitimini alır ki sonradan onu astıracak Giliyor. olan kişidir. Bir gün Hızır, çok önemli evet. Pir Sultan'a der ki, prim bana himmet eyle de bir makama geçeyim. Büyük adam olayım. Pir Sultan da, olan hazır der. Ben dua ederim. Sen büyük adam olursun da, paşa olursun, vezir olursun da sonra gelir beni asarsın, <gülüyor> asarsın. der. <gülüyor> asarsın. yine Devam eder. Yine, du yine e, duasını esirgemez, eder diyelim. Burada bırakalım, yine bir türkü arası daha verelim. Değişlerden dolayı. hemen. Evet. Derdim çoktur hangisine yanayım diyelim. Yine bilinen çok güzel bir... Hı değişimizdir. Müzik Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine taz eğlendim, yürek yarası Ben bu derde ham de derman bulayım Meğer dost ola çaresi Efendim efendim benim efendim benim bu derdimi derman efendim ben bu derdi nerede derman bulayım meğer şahelin den mola çaresi Efendim efendim benim Efendim, benim bu derdim Edirman Efendim. Fersoltan'ım katı yüksek uçarsın Fersoltan'ım katayı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız niye geçersin Aşkı muhabbetten niye kaçarsın Efendim benim, efendim Benim bu derim Çok güzel, evet. evet Menkıbe'ye devam edelim. Orada hani çok... bir şey vardı, e, duasını esirgemedi, onu evet. Hızır Paşa'ya evet, gönderdi. İstanbul'a gitti Hı -hı. Hızır Paşa, yine onun himmetiyle paşa oldu tabii ki, ilerledi ve Sivas Valiliğine geri geldi. geldi. Ama ikrarını unutmadı. <gülüyor> Pardon, ikrarını unuttu, unuttu tabii ki. <gülüyor> unutmadı olur mu? Sözünü unuttu ve maalesef da artık. Hızır Paşa da onun için çok bir şey ifade etmemeye başladı. Yoksul ezmeye devam etti. Haram yedi işte namusluyu gözetmedi. Namussuzu böyle bir e, korudu. Yönetim herkese ve her türlü şey yapmaya işte. başladı. İki kadısı vardı Sivas'ta Hızır Paşa'nın. Birine kara kadı ötekine de sarı kadı derlerdi. İkisi de maalesef ki rüşvet yerdi. başına yaparsa işte ayaklarda oraya gidermiş ya. Haklıyı haksız çıkarır her türlü zulme ederdi. Pir Sultan'ın da iki köpeği vardı. Birinin adı Karakadı, ötekisinin de Sarıkadı'ydı. Aslında çok güzel bir benzetme evet, yapmış oldu. Evet, sonra bu tabii ki şey Hazırpaşa'nın kulağına gitti. Nasıl olur böyle bir şey? Kızdı köpürdü tabii Hazırpaşa. Paşa. Hı Çabuk dedi işte şeyi, hı hı. Pir Sultan'ı çağırın Güzelim gelsin. Geçelim bakalım. Bir sultan da evet dedi yani ben adını koydum böyle böyle yani. Ama dedi bir fark var dedi yani benim dedi köpeklerim dedi sizden daha dedi farklıdır farkı şudur daha iyilerdir dedi. Haram çünkü yemezler. Haramla dedi helale ayırı ayırırlar dedi sizin dedi kadılarınız dedi yerler dedi hatta dedi bir şey yapalım deneyelim isterseniz bir görelim dedi. Sonra iki işte bir kaba haram bir kaba helal, helal ka şey kondu Yiyecekler. yemek kondu kadıların önüne de kondu köpeklerin önüne de kondu. Önce kadınlar bir güzel yediler. karıştırdılar, <gülüyor> ve hiç anlamadılar ve eee helal edil aramı yediler kadınlar. Sonra köpeklere işte kondu kaplar ve köpekler kokladılar. Ondan sonra haramı tabii ittiler Hı. ve helali yediler. Ondan sonra bir sultan tabi bir kendini de biliyor, güveniyor köpeklerini de. Sonra şu dörtlüyü söyledi. Çok güzel. ''Koca başlı, koca kadı, sende hiç din iman var mı? Haramı helali yedi, sende hiç din iman var mı? ''Fetva verir, yalan yulan, domuz gibi dağı dolan, sırtına vururum palan, senin gibi hayvan var mı? ''İman eder, amel etmez, hakkın buyruğuna gitmez, kadılar baş yere yatmaz, boş yere, boş yere herhalde burası, Hı -hı. hiç böyle kör şeytan var mı?'' ...Pir Sultan'ım zatlarımız... ...gerçektir şöhretlerimiz... ...haram yemez itlerimiz... ...bu sözümde yalan var mı der. Yok. Ve ondan sonra... E, ...bu tabii şey olur... ...yayılır yani işte... ...Pir Sultan'ın hmm. köpekleri haram yemedi ama işte... ...Hızır Paşa buradan maalesef, bir darbe evet, aldı yani. Çok, çok fazla hem de etkilenir. Hmm. Ve e, işte her olaya aslında bir dörtlüğü vardır... ...demesi vardır, değişi vardır... ...o kadar duzar uzar ki şimdi bunlar... Ama maalesef günün birisinde Hızır Paşa bu arada pek çok olay olur. Ben evet. şimdi bunları geçiyorum. Hızır Paşa'ya hatta şey denir bak e, birkaç kere gider Hızır Paşa şey Pir Sultan'ı çağırır sürekli işte şunu yaptın mı bunu yaptın mı o hiç e, inkar etmez tabii ki. Evet söyledim evet, evet yaptım der. Ve en sonunda şey der peki o zaman der şah geçmeyen. İçinde Şah olmayan bana üç tane deme diyeceksin. O zaman seni astırmam der. Yani artık canına yetmiştir çünkü hı hı. E, halkı galyana getirir bir de. Halkı e, soru işaretleri uyandırır. Halkı uyandırmak hoş bir şey çünkü değil. Çünkü Şah oradaki kullandığı da, hani Şah Atayi yani Şah İsmail olduğu için. Tabii e, tabii, tabii Osmanlı'yı ki, da tabii, tabii. E, şeyin, hani o, ediyormuş de, evet. işte, işaret ediyormuş gibi. işte işaret ediyor. işaretli evet, işaretliyor evet. oradaki Şah aslında. Tabii, yani haksızlığa hı. başkaldırıdır aslında bir nevi. O da ne der? O da üç tane deme der. Hı -hı. Üçünü de okumayın. Birer kublesini evet, okuyayım isterseniz. O Onlardan... Bilgi olarak önemli. Tamam. evet. Onlardan şöyle diyelim. Şah geçmeyen üç deme söylersen seni bağışlayacağım dedi ve Pir Sultan Sazı eline aldı. Şöyle diyor kitabımız. Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar Şah'a gidelim. <gülüyor> Daha hemen başında Şah dedi bile. <gülüyor> Siyaset günleri gelip yetmeden açılın kapılar Şah'a gidelim. Gönül çıkmak ister Şah'ın köşküne, can boyanmak ister Ali Müşkü'ne, Pirim Ali 12-12 imam aşkına açılın kapılar Şah'a gidelim diye devam eder. İkinci demesine geçer sonra, kul olayım kalem tutan ellere, katip ahvalımı Şah'a böyle yaz. Şekerler ezeyim şirin diline, katip ahvalımı Şah'a böyle yaz ki bu çok bilinen bir evet. türküdür. Anadolu'da söylenir Aşkı hala vesel, bile Aşık Zencir bunu bir yorumlamıştı o zaman ama Pek çok aşığımızı Hı -hı. yorumladı Üçüncü Hı -hı. demesinde de şöyle bunlar tabii ki şey bir dörtlük değil pek çok Hı -hı. dörtlüğü var Ben şimdi zamanımız yetmiyor diye kısa kısa geçiyorum Ve yine sazını alır eline son demesinde de Karşıda görünen ne güzel yayla Birden süremedim giderim böyle Ala gözlü pirim sen himmet eyle Ben de bu yayladan şaha, şaha giderim, giderim. Ee, Pir Sultan Abdal'ım dünya durulmaz, gitti giden ömür geri dönülmez, gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz, ben de bu yayladan Şah'a giderim evet. der. Ve üç demesinde de e, Şah ismi vardır ve hem de böyle şeydir yani mesajları da çok güzeldir. Maalesef kocaman taşları yemiştir artık evet. kafasına taş atma sırası bende der ve onu Sivas'ta meydanda Taşlatır. Onun arkasından da belli menkıbeler var ama onları haftaya saklayalım evet, bence. Evet öyle olur bence de. Bir türküyle hemen Türkiye, alalım. Türkülerimizi devam ee, edelim. Şu kanlı zalimin ettiği işleri söylemiştik zaten Hı -hı. ilk başta ki o, Hı -hı. o taş atıldığını ifade eden, onun arkasından, onun diliyle, onun ağzıyla yazılan bir değiştir. Biz şey söyleyelim Erdem, şu karşıya ile de göç katar katar diyelim. Hı -hı. Geçti dost kervanı eyleme beni. O da çok bilinen ve çok sevinen. ...güncelliğini koruyan ama onun arkasına... ...sen bence bir değiş bağla. Olur mu Erdemciğim? Hı -hı. Benden sonra sen o... ...değişimizi bağla. Evet. haydi şu ayla da göç katar katar Bir güzel sevdası serimde tüter bu ayrılık bir ize ölümden beter geçti dost kel eyleme beni Eyleme beni Bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanı Eyleme beni Eyleme beni Kiss Bir solsan avdalım, kalkın aşağılım, Aş yapı yüce dağı engin düşelim Çok nimetin yedik, helallaşalım Geçti dost kervanı, eyleme be Eyleme beni Çok nimetin yedik Helallaşalım Geçti dost kervanı Eyleme beni Eyleme beni Çok güzel yani şimdi evet. hemen Erdem bağlayacak ama ben bağlamadan önce bağlamadan. bir şey daha hatırlatmakta önemli bulduğum bir şey anlatacağım yani kısaca. Pisutan'la alakası yok belki ama 5 Aralık 1934 kadınla seçme ve seçilme hakkını büyük önderimiz Mustafa Kemal vermişti. Hı hı. Bu da o dönemin devrimci ve hani ruhuyla döneme asilik yapan ama haklı ve haksız ayırdığına göre... Kadına da önemli bir evet. yer veren bir liderdi. Hı hı. Yani Pisudan'la çok yakıştırdığım için bazı değerlerini de önemli buldum. Evet. Çünkü bu da bizim açımızdan da ileri şu anda Avrupa Birliği'ne girmek üzere hani yarışıyoruz ya. Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den de çok daha önce, çok daha önce evet. 10 sene 15 sene önce Kesinlikle. verilen bir şeydi. Bunu da bu arada saygılanıyoruz. O, ah. o günkü meclisimizi, o günkü liderlerimizi evet, liderlerimiz de, evet. evet saygılanıyoruz. Evet Erdemciğim. Keçe ke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali dehme yarama. Ali'nin yoluna can veririm. Seversen Ali dehme yarama. Ali'nin yoluna can veririm. Seversen Ali değme yarama. Ali Senin değil konar göçersin Körpe kuzulardan nasıl geçersin Ali'nin dolusun bir gün içerisinde Seversen Ali değme yaramı Ali'nin dolusun bir gün içerisinde Seversen Ali değme yaramı Ağzına sağlık Erdemciğim. Çok evet güzel ağzınıza okudun. sağlık. Şimdi vaktimiz de hemen hemen bitti gibi. Bu hafta bitirelim de ama türküyle bitirelim diye. Yarım bırakmak de, zorunda kalacağız. Çünkü biz hocam. Sultan Abdal'ın oldukça Hı -hı. E, şimdi e, ha, hemen hayatını çok kısa geçmeyelim. E, haftaya diyelim. Tabii, Kaldığımız tabii. yerden devam edeceğiz. Bir türküyle mi bağlayalım? Önce bir vedalaşalım veda evet. evet buyurun siz vedalaşın Peki. lütfen. Peki. Türküler ve Yaşam programımız bu hafta da burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yine ozanımızla beraber bol türkülü programında programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın. Ben de kendinize iyi bakın diyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Yine Türkümüzle sizi baş başa bırakıyoruz. Ötmebül Ben bülbül sen değil bağım dost senin derdinden ben yana yana tükenip etilim eridi ya dost senin derdinden ben yana yana ya dost ya dost ya dost Deryadan bölünmüş, senlere döndüm. Deryadan bölünmüş, senlere döndüm. Makiçsiz açılmış, günlere döndüm. Ataşın ararmış, günlere döndüm. Dost senin derdinden ben yana yana. Ya dost, ya dost, ya dost, dost. Sorarsın beyiklerine, kırk yılda da gezdim geyiklerinin yaramı sarsınlar şehitlerine, dost senin derdinden ben yana yana, ya dost, ya dost, ya dost. Aptal bir sultanım doldum eksildim Aptal bir sultanım doldum eksildim Yemeden içmeden sudan kesildim Halkımı sevdiğim içine asıldım Dost senin derdinden ben yana yana Ya dost ya dost ya dos